Avrupa medyasından yorumlar. Hazırlayan ve sunan Tuğba Tekerek. Evet Tuğba Tekerek de birlikteyiz. Merhabalar Tuğba. Günaydın. Günaydın Aziz. Bugün Ömer Madra yok. Haftaya bizimle olacak. Gündemimize neler e, gündemimizde neler var? Gündemimizde neler var? Eurotopics e, bültenlerinden derlediğim haber ve yorumlarda. E, bugün Ukrayna'ya gideceğiz, Rusya'ya gideceğiz, Portekiz'e gideceğiz. E, ama Avrupa ne konuşuyor? Öncelikle Macaristan-Avrupa Birliği ilişkisinden başlayalım. E, çünkü Macaristan'la Avrupa Birliği'nin diğer üyeleri arasında olan sürtüşme, ayrılık, çatlak e, geçtiğimiz e, yani son haftalarda e, buna dair yeni gelişmeler oluyor ve bu çatlak e, artıyor gibi görünüyor. Evet. Macaristan'ın Avrupa Birliği'nden e, alması için öncesinde e, işte kararı verilmiş ama süreç içerisinde serbest bırakılan e, bırakılacak olan toplam 13.4 milyar avroluk bir fon var. E, bunun bir kısmı Avrupa Birliği 7.5 milyar e, avroluk kısmı. E, Normal bir fon 5.8 milyar avroluk kısmı ise korona yardımı işte korona sürecinde yaşanan tahribatın giderilmesi için. Avrupa Komisyonu geçen hafta bu konudaki tavsiye kararını açıkladı. Bu tavsiyeye göre Macaristan'a 7.5 milyar avroluk fonun verilmesi pardon dondurulmasını diğer geri kalan kısmı verilmesini istedi. Dondurulmasını istediği kısım şu nedenle e, Macaristan'ın yolsuzlukla mücadele alanında bazı reformlar e, yapması gerekiyor. Uyulan reformları yeterli bulmadığı için netice olarak bu fonların bir kısmını dondurmaya e, dondurulması yönünde e, karar verdi, e, tavsiye karar verdi Avrupa Komisyonu. Bu hani e, kısmi bir dondurma olduğu için hem Avrupa Birliği tavrını gösteriyor ama aynı zamanda hani çok da sert olmuyor böyle bir daha orta e, yolda bir politika izleniyor gibi değerlendiriliyordu. E, ayrıca da Macaristan e, bu ekonomik e, zorlukların en çok yaşandığı ülkelerden bir tanesi Avrupa Birliği'nde. Enflasyon %20'ye ulaşmış e, durumda. E, Almanya'dan Doçen. E, Mac Macaristan'da enflasyon %20'ye mi vardı? Evet, evet, evet, evet. çünkü şey döneminde, seçimler döneminde %5'i aşmasından söz ediyor. Çok hızlı yükselmiş o zaman. Evet e, e, bu okuduğum yorumda Almanya'dan Deutschlandfunk funk gazetesinin e, yorumcusunun e, köşesinde benim e, gördüğüm böyle yani işte ekmek yok, sirke yok falan diyor. Ve Orban'ın ekonomik açıdan hani zor durumda olduğunu ülkeyi yönetmek konusunda ve dolayısıyla hani bu tip önlemlerin de hani Orban'ı tırnak içinde yola getireceğini söylüyor. Şöyle diyor. AB elinde pek seçeneği bulunmayan Orban'la giriştiği bu güç mücadelesinden galip çıkacak. Bu tatlı bir zafer olacak. Demokrasi ve hukukun üstünlüğü otoriterliğe karşı zafer kazanacak. Şeklinde bir yorum yapmış Al Almanya medyasından bir yorumcu. Ee, ama bu salı günü ise e, bu hem bu tavsiye kararlarının e, neticeye bağlanması Macaristan konusunda hem de Ukrayna'ya e, toplam 18 milyar avroluk bir yardımın yapılmasına görüşmek üzere bir araya geldi maliye bakanları ve burada ne oldu pek de sürpriz değil Macaristan Ukrayna'ya verilecek 18 milyon milyar avroluk yardımı veto etti. Evet. Ya yani bu kararın oy birliğiyle alınması e, gerekiyordu e, ve Ukrayna'nın da işte hani savaş koşullarında ekonomiyi döndürmek için bunun bu yardımın çok ezem bir yardım olduğu, çok kritik bir yardım olduğu söyleniyor. E, Macaristan bunu bloke etti. E, Orban e, bu kararın sonrasında yaptığı açıklamada e, biz e, şantaj yok. E, Macaristan e, Ukrayna'ya yardıma karşılıklılık temelinde hazır e, dedi. Yani burada işte kendisine de yardım edilmesi gerektiğini. Hani Bana e, parayı vermezseniz bu, bu da e, Ukrayna'ya yardımda bloke ederim ...demeye gelen bir şey söyledi. Ama şantaj yani bu... değil yani. <gülüyor> evet, evet, şantaj değil deyip hani bir sonraki cümlede bu karşılıklılıktan bahsetmesi ee, enteresan senin de dikkat çektiğin gibi. Ee, netice itibariyle e, Avrupa Birliği'nin diğer üyeleriyle Macaristan arasındaki hani sürtüşmeler e, Macaristan'ın genellikle ayrı bir baş çekmesi hali devam ediyor. Ee, Macar medyasından Nepsava gazetesinden bir yorumcu diyor ki Macaristan'da kimilere hala kendi paralel dünyalarında Avrupa Birliği'ne ne yapacağını dikte edebileceğimize inanıyor ancak ata ters Bilmiş vaziyette bu insanlar yolları hepimizin canını acıtacak büyük bir hüsrana çıkacak diyor. Yani Orban'ın bu politikalarının Macar halkını olumsuz etkileyeceğini söylüyor. Durum bu Macaristan'la ilgili. Evet biraz da bir süre daha da devam edecek belli ki. <gülüyor> evet evet. Evet ee, tabi evet. Orban'ın son seçimden yine bir zaferle çıkmasının ardından işte halkın desteğini arkama aldım diyerek bunları yapıyor olması da hani bunu da hatırlatmamız gerekiyor. Daha önce de yapıyor elbette böyle şeyler ama seçimden sonra bir tür adımlarını daha sıklaştırdığını söyleyebiliriz. Macaristan'dan Rusya'ya geçelim. Hı hı. E, şöyle bir şey söyleyebilirim. Rusya'da yabancı ajan olmak artık daha kolay. Evet. E, Rusya'nın e, kişileri ve kurumları yabancı ajan ilan ettiği düzenlemesi vardı. Bu on, yaklaşık 10 yıldır e, uygulanmakta olan bir düzenleme. E, ama kapsamı e, hem yani önce kurumlarda sonra kişilere de genişletildi. Hem de işte yaptırımları ya da kapsam alınan faaliyetler gittikçe genişletiliyor. Son olarak yine genişletildi ve bir aralık itibariyle de uygulamaya kondu. Daha önce bir kişi ya da kurumun yabancı ajan ilan edilmesi için yurt dışında finansal destek ya da somut bir yardım alması gerekiyordu. Ama artık sadece yabancı etkisi altında olması, yani bunu bu yönde bir karar verilmesi, <gülüyor> e, yabancı ajan ilan edilmesi için yeterli olacak. Ne bu ee, bu şey, o zaman e, ne bileyim kurumları, STK'ları falan mı kapsıyor gazeteleri falan mı? yoksa bayağı bireyler için de geçerli olabilecek bir şey mi bu? E, bireyler için de e, geçerli olabilecek bir şey e, ayrıca mesela işte yaptığınız e, faaliyetlere de bakıyorlar işte yabancı etkisi altında mısınız değil misiniz? E, bu faaliyetlerin kapsamına e, Rusya'nın ulusal çıkarlarıyla çelişen her türlü faaliyette e, giriyor. E, yani yabancı ajanı ilan edilmek hakikaten e, artık çok çok kolay. E, yabancı ajan ilan edildiğinizde ne oluyor? E, devlet yardımlarından, devlet fonlarından faydalanamıyorsunuz. Önemli sosyal yardımlar? E, so yani aslında ben de onu düşündüm. Hı -hı. E, yani daha böyle ekstra fonlardan mı yoksa sosyal yardımlardan mı? E, bu bunu kontrol etmedim e, ama kontrol edip gelecek haftaya söyleyebilirim. Ama sanki Hı -hı. hani o da kapsama giriyormuş gibi görünüyor. E, kişiler e, öğretmen olarak çalışamıyorlar. E, yan kurumlarda çalışamıyorlar. Kamu etkinliği düzenleyemiyorlar. E, eğer ki bir medya kurumuysanız mesela yaptığınız tüm haberlerde işte yabancı ajans olduğu ibaresini belirtmeniz gerekiyor. Ya da bir sivil toplum kuruluşuysanız iç, e, ürettiğiniz tüm içeriklerde... E, bunu belirtmeniz gerekiyor ve yabancı ajan olduğunuz için de, de, de ülke çıkarlarını, ulusal çıkarlarını korumak istediği için e, denetlemeler e, çok daha yoğun e, bir şekilde e, yapılıyor. Dolayısıyla yani kişi ve kurum olarak e, bir nevi hani sivil ölüme terk ediliyorsunuz. E, e, faaliyetlerinizi sürdürmeniz imkansız hale getiriliyor neredeyse diyebiliriz e, Polonya'dan Tigotnik Pofstein gazetesinden e, bir yorumcu şöyle demiş bir kişi veya kuruluşun yabancı ajan olarak dal damgalanmasına yol açan ifadedeki muğlaklık dikkat çekici Priter eskiden yurt dışından fon almaktı şimdi ise dış güçlerin etkisi altında olmak yetiyor bunun tam olarak ne anlama geldiği zaman gösterecek. Bir yabancı ajanla iltisaklı olan kişiler de şüpheli durumuna düşüyor. Bu da aynı şekilde muğlak ve e, bu kara düzenlemeyi uygulayanlara ve etleyicilere çok fazla hareket alanı sağlıyor demiş. E, Rusya'da dolayısıyla muhaliflerin alanını daraltan e, bir başka gelişme olarak e, niteleyebiliriz. E, yani şimdi bu... olur da e, Ukrayna Savaşı'na karşı çıkan siyasi partilere oy verecek olanların her birisinin o zaman ulusal güvenliğe karşı bilmem ne e, bu şeyin altına da atabiliyorlar. E, e, e, yani yani şey arası... yapabilirlerse. Evet. evet. Yani sanki e, buna izin veren bir düzenlemeymiş gibi görünüyor. Yani daha yabancı ile iltisak olan kişiler yani e, bu yani bırakın yabancı etkisinde olmayın. E, yabancı etkisinde olan bir arkadaşınızın olması, onunla iş yapıyor olmanız bile sizi e, şüpheli <gülüyor> duruma düşürebilecek Rusya'da gerçekten e, bayağı e, muhalefeti bastırmak e, yönünde e, yani Rus Rusya'nın ne kadar sert gittiğini gösteren e, bir düzenleme. Evet. E, Rusya'dan Portekiz'e bambaşka bir konuya geçelim. Tabii. E, Portekiz'de ötenizi tartışılıyor. E, aslında Portekiz parlamentosunda yıllardır aktif ötenezinin suç olmaktan çıkarılmasını destekleyen e, büyük bir çoğunluk var. E, bu konuda daha önce milletvekilleri iki yasayı geçirdiler. Ancak bu yasalar Cumhurbaşkanı ve Anayasa Mahkemesi tarafından reddedildi. Şimdi tasarı tekrar meclise geldi. Daha önce e, veto'ya e, neden olan e, noktalar düzeltilerek. E, çarşamba günü komisyonda onaylandı. Ve yarın cuma günü de mecliste oynanacak. Ve muhtemelen yine e, geçecek e, bu yasa meclisten. E, ötenesi derken e, neyi kastediyorlar? E, tasarıya göre yetişkin birisinin özgür iradesiyle... E, konuyu tam olarak bilerek e, ciddi e, şekilde bir karar vermiş olmalı, bu kararı yinelemiş olmalı, e, yoğun bir acı içinde olmalı ve ciddi ve tedavi ed edilemez bir hastalığı e, olmalı. Bu durumda tıbbi olarak yardım edilmiş bir ölüm gerçekleştiğinde bunu gerçekleştiren sağlık çalışanlarına ceza verilmeyecek. Aslında işte ötenezinin suç olmaktan çıkarılması bu anlama geliyor ve yani kişinin bu kararı vermesinden sonra da e, ve, ve uygulanmasına kadar da e, en az iki aylık bir süre olması gerekiyor. Yani bunu dediğim gibi mecliste büyük bir çoğunluk destekliyor. Karşı çıkanlar komünist parti ve aşırı sağ parti. Sosyal demokratlar ve sosyalistler destekliyor bu tasarıyı. Karşı çıkanlar etik nedenlerle karşı çıkıyorlar. Ayrıca kimileri şöyle şeyler söylüyor. Yani yaşlılar yakınları tarafından Hani ötenezi yapmak konusunda baskı altına alınabilir böyle hmm. bir yasa çıktıktan sonra diyorlar mesela. Eski bir milletvekilinin yazmış olduğu enteresan bir yazı var. Diyor ki milletvekillerinin oyları kişisel değerleriyle şekillenmiştir. Ve milletvekillerinin vicdan ve etik standartları neden münferit vatandaşlarından e, üstün olsun ki bu konuda yani kişisel değerlerin, vicdanın, etin e, devreye girdiği böyle bir konuda referandum yapılması gerekir diyor mesela. E, öte yandan şey de söyleyeyim e, bu yasa tasarısını getiren hani bu girişimin öncülerinden bir milletvekilinin e, yazdığı bir yazı var Publico gazetesinde. O da şöyle e, savunuyor e, yani e, kişinin tarif etmesi zor bir şekilde yaşımız e, tarif etmesi zor bir şekilde sonlanırken e, bunun e, uygulanacağını söyleyip şöyle diyor. Kesin olarak tanımlanmış durumlarda fiziksel çöküşün geri döndürülmezliği ve bunun sebep olduğu büyük acılar Kişinin kendi ölümünü erkene çekme iradesini kabul etmeyi gerektirir. E, bu yasanın ardında yatan muazzam meşruiyeti göz ardı edemeyiz e, diyor. E, yani Portekiz'de de ötenaziyi yasalaştıracak, suç olmaktan çıkaracak. Avrupa Birliği'ndeki Avrupa'daki bir başka ülke olma yolunda ilerliyor diyebiliriz. Evet bu ötenaziyi meselesi aylar önce yeniden Türkiye'de de gündem olmuştu. Bir video üzerinden ve sosyal medyada çok paylaşıldı. İsviçre'de e, ötenazi, serbest anladığım kadarıyla orada gerçekleşen bir ötenazi seansı aslında. Bu görüntülerin gerçek olup olmadığı tartışılıyordu. BBC bu konuda bir belgesel yapmış. 2011'de oradan alıntılanmış. Choosing to Die yani Ölmeyi Seçmek adlı bir e, belgeselmiş. 71 yaşındaki bir e, tedavisi olmayan e, bir hastalığı olan e, kişi kendi görüntülerin çekilmesine izin vermiş. Oldukça böyle e, duygusal da e, bir anda ama biraz tabii e, bir yandan izlemesi zor e, sahneler içeriyordu. Çok zor bir tartışma bir yandan öte izin verilip verilmemesi gerektiği meselesi. Evet, evet. Ee, yani bende. de e şey yani bunu aktarmamın sebebi aslında hani Türkiye'nin böyle bir Türkiye'de böyle bir tartışma'nın böyle bir gündemin e olduğu da yani Avrupa'da bu tip şeylerde tartışılıyor aslında. Bunu evet. bu haberleri okuduğum zaman hani ben bunu düşünüp e, bu bağlamda aktarıyorum aslında. Hani sen Türkiye'de tartışılıyor e, deyince şaşırdım ama muhtemelen e, sosyal medyada o bahsettiğin e, belki görüntüler üzerinde daha dar bir çerçevede e, yapılan bir tartışma muhtemelen değil mi? Evet tabii. E, yani evet. ötenaziye siz ne diyorsunuz diye böyle bir o tweetin altında yani yapılan bir tartışma <gülüyor> olmuş durumda. Ama evet. böyle bir belgesel varmış. <gülüyor> Choosing to die tamam. Evet. E, e, ve son olarak da e, Almanya-Ukrayna e, bağlamında bir haber vereyim. E, Almanya Federal Meclisi Ukrayna'da 1932 ve 33 yıllarında yaşanan Holodomor'u soykırım olarak tanıyan bir karar aldı. E, Holodomor e, o dönemde en az 3.3 e, milyon kişinin öldüğü, yani tarihçilerin e, bu konuda ciddi araştırma yapan e, tarihçilerin, en düşük şeyi bu diyebiliriz. 3.3 milyon, kimisine göre 3.5 milyon, kimisine göre 4 milyon. Bugün Ukrayna'nın nüfusu 45 milyon. Dolayısıyla bu e, oldukça yüksek bir sayı. Ee, ve hani ölüm oranının bazı bölgelerde işte üçte bire yani her üç kişiden bir e, kişinin ölümü şeklinde e, olduğu söyleniyor. bundan 90 yıl öncesinden bahsediyoruz e, bu ölümler e, kıtlık ve açlık e, sebebiyle ölü e, oluyor e, ve neden oluyor e, o dönem Sovyetlerde Stalin'in politikaları neticesinde Olduğu konusunda da geniş bir fikir birliği var. Ve şimdi Alman Federal Meclisi Stalin'in kasıtlı ve planlı bir politikası olduğunu bunun sonucunda bu ölümlerin gerçekleştiğini, kitlesel ölümlerin gerçekleştiğini, dolayısıyla da bunun soykırım olarak nitelenmesi gerektiğini söylüyor ve soykırım olarak tanıyor, tanıdı Almanya artık. Stalin bu politikasıyla o dönemde yapmak istediği ee, bir takım e, poli, uygulamak istediği bir takım politikalara direnen Ukraynalıları bu şekilde bastırmak, hani açlıkla ezmek, öldürmek, ee, Ukrayna özgürlük hareketini bastırmak, Ukraynalı kimliğini ve kültürünü bastırmak için e, bunları yaptı, söyleniyor. Bunu soykırım olarak e, tanıyanların iddiaları bu yönde. Ee, öte yandan e, Rusya e, bunun bilinçli bir politik olmadığını söylüyor. Bunu reddediyor tabii ki. Ve o dönemde Sovyetler'de başka yerlerde de açlık nedeniyle kitlesel ölümlerin olduğunu belirtiyor. Rusya buna karşı çıkıyor. Öte yandan bu konudaki uzmanlar arasında da e, bir fikir birliği yok yani kitlesel ölümlerin olduğu net ama bunun işte Stalin'in bilinçli politikası kasıtlı politikası mı ayrıca kasıtlı politikasıysa bile hani soykırım tanımına tam olarak giriyor mu girmiyor mu şeklinde tartışmalar var. İsviçre'den Hatta Türkiye'den biliyorsun bu tartışmadır. Geriye işte, bu kararın alındığı soykırım tanımının yapıldığı tarihin gerisine e, uygulanamaz denir. <gülüyor> bu şekilde kullanılıyordu. Benzer bir tartışma yapıyorlar demek ki. Evet, evet. E, Noe Zühe Zaytung gazetesindeki e, bir yorum şöyle yani bunu e, bir belleyin siyasiler tarafından dayatılması e, olduğunu söyleyerek eleştiriyor. Şöyle diyor, Stalin'in milyonlarca köylüyü kasten ve planlı bir şekilde açlığa sürüklediği ve dolayısıyla insanlığa karşı suç işlediği tartışılamaz. Ancak bu eylemin soykırım niteliğinde olup olmadığı konusunda bir fikir birliği yok. Parlamento olgular tartışmalı olsa da, Tepe, tepeden dayattığı bir politi bellek politikası izlemeye karar verdi. E, geriye tarihçilerin bu konuyu önyargılara kapılmadan araştırmaya devam etmesini ummaktan başka bir şey kalmıyor. E, fakat fikir iklimini tek taraflı şekillendiren bu kararın ardından işler hiç de kolay olmayacak gibi e, görünüyor diyor. Yani siyasetçilerin e, bir takım konjonktürel e, nedenlerle e, tarihçilerin e, daha özgür fikirle yapması gereken e, bir tartışma ortamını e, bulandırmış olmasından e, bahsediyor buradaki yorumcu. E, diyebiliriz ki bu şekilde pek çok yorum da var ama öte yandan... E, bunu, bunu tabii ki geniş şekilde destekleyenler de var. Hatta Fransa parlamentosuna da e, Holodomor'un soykırım olarak tanınması yönünde bir taslak sunulmuş e, vaziyette. E, ayrıca şimdiye kadar Amerika Birleşik Devletleri, Polonya, Kanada, Avustralya gibi nın da aralarında olduğu 16 ülkede de 90 yıl önce yaşanan bu olay soykırım olarak e, tanınmış e, vaziyette. Ve şey bugünle de paralellik kuruluyor elbette hani o gün kıtlıkla insanları terbiye etmeye çalışıyorlardı şimdi de Putin e, Ukrayna'da işte bu kış e, soğuk karanlık e, ve insanları yani hem altyapılarını mahvederek hem de bir yandan işte açtık gibi onları çok kötü yaşam koşullarına mahkum ederek e, onun bir başka versiyonunu uyguluyor e, diyenler de var. Bundan iki yıl kadar önceydi İKSV'nin düzenlediği İstanbul Film Festivali'nde tam da bu olayı anlatan bir film vardı. Ben de çok beğenmiştim. Mr. Jones e, ismi 1933 yılında Harkov'a giden Amerikalı solcu bir gazetecinin gördüklerini onun gözünden Holodomor'u anlatıyordu. E, çok da iyi bir, bir filmdi merak edenler için ben de bunu e, böyle parantez içerisinde bir söyleyemiş olayım. Peki, tamam. E, teşekkürler e, diyelim. E, şeyi anlıyorum, ben burada anlatırken sen orada internetten e, ay, hatırladığın e, filmleri şey yapıyorsun. <gülüyor> Bak, evet. Ve, ve, evet, bize daha sonraki okumalar ve izlemeler için e, bilgiler veriyorsun. Teşekkürler. E, Eurotopics bültenlerinden benim bu hafta aktaracaklarım bu kadar. E, gelecek hafta görüşmek üzere. Görüşürüz.